Bizler kelimeyi şahadet getirdiğimizde demek istiyoruz ki şahidim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şahidim ki Muhammed Aleyhisselam onun hem kulu hem elçisidir. Bir gün yolda gezerken bir cinayete tanık olsam. Hakim beni görü tanığı olarak yanına çağırsa. Mehmet Ali veliyi dün bıçaklamış. Sen buna şahit misin?" dese. Ben de "Evet Hakim Bey, ben buna şahidim." desem. Yani demek isterim ki evet ben bu olayı gördüm. Bu yüzden şah şahitlik ediyorum. Yani şahitlik etmem demek, beş duy organımla buna tanık olmam demek. Peki az önce şahitlik ettiğimiz kelime-i konusuna geri dönecek olursak Allah Azze ve Celle'nin bir olduğuna, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şahit misin desek? Sen de evet şahidim desen. Peki ne gördüğünde şahitsin? Eğer bu şekilde Allah azze ve celle'nin varlığına ve birliğine şahitlik edemezsek, biraz sonra gelecek olan soru kalıplarında sürekli vesveselerde boğulu bir hayat yaşarız. Allah tüm kainatı yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Yaratılmak sonradan olmak demektir. Yani yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerek. Elimde gördüğünüz bardak attığı yaratılmış bir şeyse yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerekir. Ve yaratılmak o şeyin varlık alemine çıkacağı bir güce ihtiyaç duyması demektir. Şimdi şu masal anmasını güneş sayalım ve şu kumandanın ışığını da güneşten olduğunu biliriz. Birisi sorsa bu kumandadaki ışık nereden yansıyor? Tabii ki de güneşten yansıyor deriz. Peki ya dese bu mavustaki ışık nereden yansıyor? E tabii ki de güneşten yansıyor deriz. Ve sormaya devam etse yahu sana da ne sorsam o ışık güneşten yansıyor diyorsun. Peki bu güneşteki ışık nereden yansıyor? Ve beyin orayı koşarak terk eder. Güneş ışığın kaynağıdır ve ondaki ışık kendisidir. Güneşe ışık nasıl yansıyor? Güneşe ışık nereden yansıyor? Gibi bir soru sormak tamamen mantık hatasıdır. Aynı kişi tekrar sorsa Mehmet abi bu masandaki ıslaklık nedendir? E, tabii ki sudan. Peki Mehmet abi senin bu tişörtündeki ıslaklık nedendir? E, tabii ki o da sudandır. Sen de ne ıslak sorsam ıslaklığın sebebi sudandır diyorsun. Peki sudaki ıslaklık nedendir? Ve beyin oradan koşarak köyüne taşınır. Su ıslaklığın kaynağıdır. Ondaki ıslaklık neden? dir gibi bir soru tamamen mantıka tastır. Aynen öyle de yaratıcıya seni kim yarattı gibi bir soru sorarsanız sizin beyninizde paraşütle sizi terk edebilir. Şimdi başka bir açıdan ele alacak olursak matematikte normal sayılar ile sonsuz sayılar birbiriyle kıyaslanamaz. Çünkü sonsuz bir kavramdır bir sayı olarak kabul edilmez. Yani sonsuz artı 100 milyar gene sonsuz eder. Sonsuz eksi 315 e bu yine sonsuz eder. Sonsuz da sayı kavramı nasıl birbirinden farklı? Farklıdır. Sen yaratıcı yani sanatkar ile yarattığı sanatları da birbirine benzeterek çok hata ediyorsun. Marangoz yaptığı bir masaya benzer mi? Hayır. Müteahhit yaptığı bir binaya benzer mi? Hayır. Demirci yaptığı bir dekora benzer mi? Hayır. Tabii ki Allah da yarattığı bizlere mevcuda da mahlukata benzemeyecektir. Bu soru başlı başına bir mantık hatasıdır. Çünkü yaratıcı vasfına sahip olandan yaratılması beklenilemez. Şimdi konuya bir de şu açıdan bakmamız lazım. Merhum Sayit Nursi şöyle söyler. Baharı icat etmeyen bir elmayı da icat edemezler. Bir bakalım bakalım bir elmanın var olabilmesi için neler lazım? Bir elmanın var olabilmesi için atom lazım. Elementler lazım. Mineraller lazım. Karaciğerim korunabilirsin diye elma asidi lazım. Sindirim kolaylaşsın diye iyonu lazım. Toprak lazım hem de elmanın tüm imalatına lazım olan manevi fabrikalarla birlikte. Güneş lazım. Hem de konumunu ve periyodik hareketlerini bozmadan bir güneş lazım. Dünyanın 1670 km hızla kendi 108.000 km hızla güneş etrafında dönmesi ve bu dönüş esrasında sadece Samanyolu galaksisindeki 400 milyar adet yıldızın da yörüngesini bozmaması lazım. Yani anlayacağınız bu hikaye çok uzar gider. Bir elmanın yaratılması için bütün kainatın işleyişlerini bozmadan var olabilmesi lazım. Demek el Elma, elma olabilsin diye tüm kainat olmak zorunda. Bir armut içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir orangutan içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet kolay yetişmiyor değil mi? Tüm kainat gerekiyor. Demek ki bir elma için bütün kainata ihtiyaç var mıdır? Vardır. Demek ki bir şeye muhtaç olan bütün kainata da muhtaç demektir. Yani bir elmaya muhtaç onsuz yapamıyorsan, e elma da bütün kainatsız yapamıyorsa bir elmaya muhtaçsam tüm mevcutata, tüm kainata muhtaç demek istedim. Eğer Mehmet'in bir yudum suya ihtiyacı varsa o bir yudum suyun var olabilmesi için de bütün kainat olmak zorundaysa bir şeye ihtiyacı olanın bütün kainata ihtiyacı olması şarttır. O zaman şöyle dememiz gerek: Elmanın bütün kainata ihtiyacı varsa ve şu an bir elma varsa yani bütün ihtiyacı karşılanıyor demektir. O zaman her şeyin ihtiyacını gideremeyen yani tüm kainatın bir şeyin de ihtiyacını gideremez. Çünkü elmanın ihtiyacını giderebilmek için bütün kainatın ihtiyacını da karşılamak zorundadır. Peki soralım elmaya ve soralım Mehmet'e. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu? Evet karşılanıyor. Yine gözlerimizle şahitlik edebileceğimiz bütün kainata bakalım. Bütün canlılar, ceylanlar, tavşanlar, karıncasından piresine, hücresinden organına, çiçekten yaprağa kadar tüm canlılar sürekli bir şekilde yiyecek ihtiyaçlarını bulabiliyorlar mı? Evet bulabiliyorlar. Demek onların rızkını daimi karşılayan birisi var. Vücudumdaki 1 trilyon hücre ve her hücremde takribi 1 trilyona Daimi bir şekilde nerede ne yapacağını bilip orada vazifesini muazzam şekilde gerçekleştiriyor mu? Evet. Ve saniyede 50 milyonu yıkılıp 50 milyonu yeniden yapılandırılıyor. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Demek anlıyorum ki sonsuz ihtiyacım karşılanıyorsa sonsuz ihtiyacımı bir karşılayan var. Kainattaki az önce saydıklarımın hepsi aklınıza gelsin. Ne kadar aklınıza gelen varsa sonsuz sonsuz adet ihtiyaç sahibinin, ceylanların, atomların, hücrelerin sonsuz adet ihtiyaçları karşılanıyorsa bu ihtiyaçları karşılayan her kimse onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaması zorunludur. Ve biz bu zata Allah Azze ve Celle diyoruz. Peki şimdi gördüklerine şahit misin?